O için Hazreti Ömer gibi şedid bir adam. Ne de elhamdülillah dedi benim ümmetimde. Beni güzel Ömer'i düzelten adamlar da var. Yoldan raydan çıkarken. Demek ki milletün ilmi diye bir şey yoktur. Ee, İmam Ali'suyun tefsirinde çok güzel rediye yapıyor bulara. Anılan İmam Ali'suy meşhurdur biraz tasavvufa meyledir ama İmam Ali'suy'un tasavvufu hakiki tasavvuftur.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 hablar muttakidiler onun için çok güzel nakiller getiriyor alüsi orada dönsek baksak tefsirlerinde hatta Abdülkadir Ceylani hazretlerinden radıyallahu anhu böyük bir adamdır rahimahullah böyük bir hanbeli alimidir bu vaizdir muttakidir zahittir ne diyor imam e, naklediyor alüsi e, Ceylani'den diyor cemi'ül evliya bütün evliyeler la yestemiddune illa min kelamullahi ve kelami rasulihi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 Hatta Abu Hamid el-Gazali, İmam Gazali dediğileri meşhur. Rahimehullah. Nedir? Men qala innel batine yuhalifu'z-zahir fehu ilel küfr aqrabu minhu ila'l-iman. Kim dese batın zahire muhalefet edebilir, o çifre daha yakın imandan. Onun için milledün milletün ilmi, nübüvvet ilmi dir ilmi deyil. Şimdi bu kıssa da bu da bitti. Hazreti Hızırla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 Mecmua'l Bahrein şu anda Sina'da, eee Sina yarımadası gibi bir yer var. Oradaki deniz denizin birbirine e, yapışıyor biri, eee Kızıl Denizin e, kuzeyde içi ayrılıyor. O Mecmua'l Bahreindir. Maalesef eee gittiği Tahut Hüsnü Mübarek orayı ne yapmıştı en son dönemde? E, pislik yuvası yapmıştır. Bütün Yahudiler, Batılılar orada gidip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 Ee, sonra sürpriz oldu Hazreti Musa için ee, innehu o balığın yerinde döner ee, birden baktı aynen o yerde Hazret Hıdır var bunu da beklemiyordu yani biliyordu oralarda var ama nerede tam o balığın yerinde Hazret Hıdır var bu da sürpriz oldu Hazret Musa için sonra sürpriz olan Hazret gelmiş ilim öğrenmeğe Hazret Musa'ya diyor sen benimle sabredemezsin bu da sürpriz onun için. Nasıl sabredemem? Ben peygamberim ilim öğrenmeye gelmiştim. İlk sefer böyle bir sürprizle karşılaştı. Sonra bir sürpriz oldu. Baktı bu ilim öğrendiği adam cemiyi bozuyor. Bu da sürpriz. Çocuk öldürüyor. Bu da sürpriz. Duvar yapıyor. Bu da sürpriz. Ee, bir sürpriz daha oldu. Adet ürüfte o zaman uymuş galiba. Nedir? çoy insanları seni misafir etmiyorlar. Cimridiler.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 Unutmak kim unuttu? Fethası unuttu. Neden unuttu? Kur'an subhanahu teala unuttuğuna göre nispet ettiğiyle ile Neden nesiye hutehuma? Burada Hz. Musa bilmiyordu hüt unutulmuş. Yoruldu dedi hüt unutuldu ama burada nispet ne oldu? İçisine doldu. Nesiye cemi' Kisi unutulardır hütü. Neden kişisi unuttu ama şeyde biz biliriz masalda biri unuttu. Hazreti Musa bilmedi. Burada alimler diyorlar ki e, her zaman e, mesuliyet e, toplumun üzerine gelir. Nasıl baba anna çocuktan mesuldür? Toplumun üzerine gelir. Onun için o toplumdan e, kim mesuldür? Hazreti Musa mesuldür. Onun katası da talebenin katası da mehsüptür alime. Evet. Ee, ondan sonra dedik derslerden işte ilim e, ilim talep etmek için e, ihtiyat alacaksın, yola çıkacaksın, yanında yemeğini içmeğini götüreceksin. Bu da nedir? E, bu da önemli bir meseledir. E, sonra e, nisyan dedik, o çocuk in, unuttuğunda dedi, فَاِنِّ نَسُيْتُ الْحُوتَ وَمَا اَنْسَانِيَاهُ illa الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ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 o, o ülkede salam veren insan yokmuş, mümin yokymuş. Onun için Hz. Hıdır ne yaptı? Tehcubu kaldı. Enteresan bir tane salam veriyor. Var mı bir yerde salam? Yende ne diyor? Alimler diyorlar. İnnehu sen bana salam veriyorsun. Yer üzerinde salam olur mu? Olmaz. Kıyamete kadar savaşlar olur, e, şey olur, e, fitne olur. Hiçbir zaman şey olmaz. Çünkü Allah Teala diyor وَلَوْ لَا دَفْعُ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بَعْضِهُ بِبَعْضٍ لَفَسَدِتِ, السَّم لَفَسَدَتِ الْاَرْضِ Yer insanları birbirine Allah Subhanahu Teala vurmasa, savaştırmasa yer, yer bozgunluğa uğrar. Evet. Sonra abden min ibadina fe waceda abden min ibadina ubudiyetle vasfettikdir Aleyhisselam'a. Bu da delildir ne ya? İnnehu o hakiki Peygamberdir. Çünkü peygamberlerin en büyük zahir şeyleri nedir? Ubudiyettir. Onun için Resulullah abden nebiyyen Resulâ. Bak Hazret-i Nuh'u Allah Subhanahu ve teala İsra surasında 3'te ne diyor? Nasıl vasf ediyor? Zürriyete men hamelnâ ma'nûhin innehu kana abden şakûrâ. Sonra Resulullah için ne diyor? Sübhanellezî asra bi abdihi leylen. Bu da delalet eder, abdittir. Sonra bir ayette daha bir faydalı bir şey ne diyor rahmeten rahmetu ne diyor <gülüyor> bir kavli rahmeten min indina ve min milledunna ilme burada rahmet nedir rahmet ilimden daha kapsamlıdır rahmet Allah subhanehu ve Teala her çeşe rahmet edebilir ama elimi özel insanlara verir onun için yer üzerinde mümin, salih, kafir hepsi çoktur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 Olmaz deseler ben alimim. Onun için e, bu ihlas çok önemlidir bu meselede. Sonra e, ne diyor? İnne kelen tastati'a sabra. Hazreti Musa'yı sabre edemezsin. Sabredemezsin. sabredemezsin. Len tastati'a ma'i sabra. sabre edemezsin. Burada Hazret Musa'yı küçük düşürmüyor. Burada zahiren ayette ne diyor? Sen benimle sabredemezsin. Yani Hazreti Musa'yı küçük düşürdü. 2. ayette açığlıyor. 2. ayette açığlıyor. Ne diyor? Dur ve keyfe tasbur ale ma lem Demek ki in, insan oğlunu burada Hz. Musa'yı 1. ayette küçük düşürür. Öyle anla ama öyle değil kastı. Çünkü sen benimle sabredemezsin. Burada sabır değil, sabredebilirsin ama nece sabr edersin? Nasıl sabr edersin neye? Eğer bir bir şeyi bilmiyorsan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 sorup araştırmıyorlar çünkü akılları yoktur, seçimleri yoktur. Ee, sonra ilim talebinde diyor ki: "Kalesetecini inşallahu sabiran ve la asiluke amra." Ben sabrederim ve la asiluke amra. Burada bir latife var. Ee, diyor ki ben sabrederim inşallah Sabrederim. ve senin seni isyan etmem. Alimler diyorlar sabredemedi Musa. Neden? Çünkü dedi inşallah ben sabrederim. Ama Hazret İsmail babası diyerken "Kesyim seni" dedi. çez İnşallahu ene min İnşallah ben sabredenlerden olurum." Ben kimim sabreden? Onun için mümin diyemez ben mümin inşallah. Ne diyor? İnşallah ben müminlerdenim. He? Yani insan teskiyetmesin kendisini Allah Teala karşısında. Ee, sonra e, Hıdır Aleyhisselam cemiye gelirken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 Allah'ın ilmi nedir? Sayısızdır, bitmez. Aynen ayetin sonunda Kehif Surasının sonunda geçtiği gibi "لو كان البحر Bu deniz çağd olsa, bütün ormanların kalemi ağaç olsa Allah'ın ilmini yazsan bitmez Allah'ın ilmi ama insana ne kadar verilmiş? "وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ Az bir ilim verildi size.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 o çocukların kurtarsın. Onun için bazı alimler bazı şeyde fire verirler. Tagutların karşısında, zalimlerin karşısında nasıl takıya var? Nasıl zahiren seni küfre zorlasa Ammar bin Yasir gibi küfredersin ama bunun ölçüsü var. Her ağzına gelen de küfretmez mi? İkrah altında olacak. İkrah da tam şiddet kılıç başının üzerindedir. Yok zennen olur. Ben sen ne dersen böyle olur. Olmaz.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 Ee, diğer ayette Maide suresinde 45'te ve ketabna aleyhim beni İsrail üzerine yazdık fiyha ennen nefse bin nefsi vel aynne bil ayni vel enfe bil enfi vel bil ve bu da nedir? Tevrette de var bu işte onun için Hz. Musa birincide ne dedi? lekad şey şeyen imra çok kötü şey yaptın dedi. Ama Çincisi dedi? Nukra. Nukra eblehu el imra. İmra kötü bir şey yaptın. Nukra nedir? Fazi bir şey yaptın. Çok kötü bir şey yaptın. Yani yaptığın iş sabredilmez üzerine. Demek ki katil çok önemlidir. İşte bu türlü e, fıkhler bizim için çok önemlidir. Ondan sonra duvarı yaparken Hıdır Aleyhisselam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 Bu da delalet eder dedik nübuvvetine. Ha? Sonra ne diyor? Sen sabredemediğine tevilini ben senin için şu anda açığlayacağım ey Musa diyor. Tevil. Tevil nedir? Bir mübhem şeyin açığlamasıdır. Tevil budur. Bir mübhem şeyin açığlamasıdır. Kur'an'da Tevil birçok ayette geçiyor. Hatta Hazreti Yusuf ayetinde en çok geçen e, tevil meselesidir. Çünkü kıssanın olayı bunu ile ilgilidir. 17 e, yerde tevil meselesi geçmiş. 8'i Hazreti Yusuf'un kıssasındadır. Çünkü alimler diyorlar kıssa tevil ile ilgilidir. Rüya ile ilgilidir. Tevilinde e, şeyi nedir? Haberi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 o da nedir? Ee, Hazret e, açıklarken Hıdır aleyhisselam bu tevilleri Hazret Musa için her birisinde ayrı ayrı kelimeler kullandı. O hiçmet nedir? Tabi alimler diyorlar bu hikmetini Allah bilir. Biz bunu bilemeyiz. Çünkü Resulullah açıklamamış bize hikmetini. Ama lugatse de alsak güzel latifeler çıkabilir. Meselen e, şeyi sefineyi, cemiyi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 birincisi birincisi latife nedir o meselede üç tane e, tediruj var tediruj nedir yani basamak basamak inmiştir birincide diyor ben biz Rabb'in bu bir güzel bir latifedir ee, birincide kendisine cincise cincide cam cam eşikliğinde üçüncüde sadece Allah'a cincisi e,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 kullarına emretmiş zulmü de kendi nefsine ve kullar arasında yasaklamıştır. Onun için Hıdır aleyhisselam edep gereği demedi Allah istedi bu cemi bozulsun. Dedi ben istedim. Bu da ne kabilindendir. Hazret İbrahim aleyhisselam aynensini yaptı. Ne dedi? E, dedi ki "Ellezî halakani fehuve yehdînî." Benireten ben hidayet verir. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ين۪ O Allah beni yaratan benim rızkımı ve içeceğimi verir. وَاِذَا مَرَضُتُ فَهُوَ يَشْف۪ين۪ Eğer ben hastalandın o bana şifanı verir. وَالَّذِي يُم۪يتُن۪ يُم۪يتُن۪ ثُمَّ يُح۪ين۪ Ben ölsem de beni o diriltir. Bak burada bütün şeyleri Allah'a nispet etti ama hastalığı kendin nefsine nispet etti. Ondan dolayı bu da bir adeptir.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 Çocuğu öldürmeyi kendine nispet ediyor. Öldürmek münker bir şeydir. Onu hiç Hz. Musa dayanamadı dedi. Cälte şey imra, çok nukra, yani çok münker bir büyük bir münker yaptın. Ama al son ucunu kim istedi Allahü Teala çünkü babaları salih Müslüman idiler, mümin idiler. olsun, onları kurtarsın.